Hadi. Hadi buyurun sofraya. Hah. Ali gel kar kardeşim şöyle yanı başıma otur hele. Dizi <gülüyor> soran nasıl oynanırmış gelsinler. Ya. Dolmalara bak dolmalara. <gülüyor> Yine daldın Tayil kardeş ne oldu? Sır saklarım bilirsin. Bilmediğin iş değil. Şu başlık meselesi. Kayınpeder tam 12 senet imzalattı. Nasıl çıkarım bu işin içinden bilmem. Dünyanın parası İki çuval fındık satmayla ödenir mi hiç? Sen de dayasaydın be kardeşim... ...bu devirde hala başlık parası olacak iş mi? Yoo, yo, yo, iş dışarıdan göründüğü gibi değil Ali. Benim bacı da onlarda. Hmm. İstemeye geldiklerinde tutturdu babam şunca para isterim diye. E şimdi de sıra onlarda. Bir kişi vazgeçse kalkacak bu adet ya... ...kimsenin işine gelmiyor. Öyle, öyle. Benim de başımda. Sahi. Hmm. Ne zaman senin düğün Ali? <gülüyor> Yandım valla ya, Benim işim zor Bir garip hanım var biliyorsun Tarlalar desen işe yaramaz Hadi. Osman Temel'i gördün mü Geçen hafta döndü İstanbul'dan Çakı gibi giyinmiş İki bavul dolusu eşya ya, İnşaatçı Temel kurtardı kendini Ne düşünüyorum biliyor musun Buralarda bize ekmek yok Ya Tarla yetmiyor Fındık dersen kaç kişiye yeter ki Bu iş fındıkla falan olacak iş değil Kardeşim Bazen düşünüyorum da yaşımız geldi geçiyor. Askerliğimizi de yapmışız. Ötevelim e bizden ne fazlası var? İki harfi birbirine çatamaz. Ne? Ne demek istersin peki? Gel biz de şansımızı deneyelim derim. İstanbul'da mı? İstanbul'da. İyi dersin de bir başımıza ne ederiz? Ne yaparız? Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Aa, koskoca şehir. Buluruz bir yolunu elbet. Acı Osman'ın temel bizden akıllı mı? Rıza dayı buluruz İstanbul'da Yazarız bir mektup Anlatırız derdimizi El ver yol göster deriz Bu işin ucundan tutalım Elen Yük olmayız sana deriz Bilmem ki İstanbul'a ee, Kanım kaynadı birden Kuş gibi çırpınır yüreceğim <gülüyor> Bir oraya varınca gör İki üç işimizi sıktık mı Cebimizde sıcak ...bavullar dolu geliriz köye... ...şöyle canin amininden geçtik mi... <gülüyor> ...millet alkış tutar vallahi... <gülüyor> ...tutar... <gülüyor> ...peki... ...iş bulabilir miyiz? Ben inşaattan anlamam... Namazsa kumda mı çekemeyiz yani... ...çimentoda mı karamayız Hayır <gülüyor> kardeş... ...babam ne der bu işe... ...dünyada bırakmaz ya ...bırakmazsa sen de senetleri ona verirsin... Buyur, <gülüyor> öde babacım dersin... ...aklı şaşar inan olsun... <gülüyor> Tam on iki sene. <gülüyor> şaşar gene <yine> şaşar. <gülüyor> Kuş gibi çarpar yüreğim Ali. Şu göğüs kafesinde bir bıldırcın oynatır da doğrusu. <gülüyor> benim de benim de. İneriz İstanbul'a. iki gün gezeriz. Çürüdük burada kardeş. <gülüyor> Çürüdük vallahi Televizyonda görürüz her gün millet nasıl yaşar. Frenler, vapurlar. Vapur dediğim bizim takalara da benzemez. Benzer mi hiç benzer mi? Taka neymiş? Ee, şey... Ya hasretlik. Daha yeni evlendim. Ee, biraz hasret çekeceksin aslan. Sonrasını düşünüp bir güzel sıkacaksın dişini. Bulgur yemekten usanmadın anlaşılan. Usandım ki ne usandım. Bugün yine açılırım. Pencereyi dostluk, bildiğim mi çıkıverir camı. Aman dikkat et. Babası sinir küpü bir adam. Ben boş ver. O da kıvırıp durur. Şu senetleri ne zaman imzalayacak diye. Ya yaktı beni bu senetler. Beni de yakacak. Beni de yakacak. Bak. Hacının temeli. Bak çakasına herifin. Olan kendini kurtardı. Ben de yarın öbürsü gün Fatma'ma açılayım. Bakalım ne diyecek. Hı, sevinir merak etme. Doğru sevinir. Babamın senetleri ödenecek diye alkış tutar. Hadi kalk. Kalk oranı kalk. Daha sonra bol bol konuşuruz tamam mı? Tamam. Hadi gençler. Hadi gençler. Bir, bir, ha, ha, Kumaşından ağırlık yapacaksın İstanbul kumaşından ağırlık yapacaksın Emine Kız Emine Ali Ali sen misin Kim olacak ya Şunun sorduğuna bak Hani bugün caminin önünden geçecektin kız Küstüm sana Küstün mü o niye peki Düğüne de gelmedin Fatma da Tahir de darılmıştır sana ya, Demek gelmedim düğüne öyle mi Tahirle fısfıs konuşursun Gözün dünyayı görmez Kız penceresinden az mı bakıp durdum sana Gören ki Pes belli, aklım başka yerdeydi Sahi mi söylersin kız Yemin et Neden edecekmişim Hadi hadi git yoluna Babam şimdi uyanacak Uyanırsa uyansın ne olmuş yani <gülüyor> Bilmem Geçen gün babamı görünce tırısa kalkmış atlar gibi koşmuştun da bayır aşağı Koştum sen <gülüyor> Seni düşündüğümden <mi> koştum yoksa <gülüyor> Emine Bak ne diyeceğim sana Bizim Tahir tam 12 sened imzalam Aras almış Tahir E o işini bilir tabii. Aras değil Fatma'yı aldı ya işte o yüzden <gülüyor> Kayın babası bir güzel bastırmış imzayı Oğlanın gözüne gözüne uyku girmiyor Aman uyku da neymiş Yaz geceleri insan uyku mu tutar sanki Demem şu ki Biz Tahir ile konuştuk Anlaştık Emine Niyetimiz İstanbul'a gitmek Ne İstanbul mu <gülüyor> Hiçbir resim yoktu İstanbul'a gidip efendi olacaksınız öyle mi evet. Aman Allah nazardan saklasın Ne yani İnanmaz mısın? Hacının temel kadar olamaz mıyız yani? <gülüyor> Askerden dönmüşüz. Elimiz iş tutar çok şükür. <gülüyor> İyi git öyleyse. Emine! Kız Emine! Çık pencereye kız! <gülüyor> Bak şunu yattığına. kim ateş koyma Emine. Çık pencereye! Kız! <gülüyor> Emine! <gülüyor> kız Emine! Ne var yine? <gülüyor> Hadi git İstanbul'a. Hep senin yolunu gözlerler zaten. Dinle beni Emine Biraz para yaptım mı dönelim köye Tarlata tapan alırım Belki bir taka bile alırım belli mi olur Şöyle elden düşme İnsanın kendi takası oldu mu ekmekler de unutulur Koştuk vakti ağa salsam Doldururum kesemi Varıp isterim seni babandan Kaparım şehirden bir kutu lokum Çalarım kapıyı pat pat pat Hıh. Başım dik Pantolonum ütülü Ya ya Gözün yükseklerde senin Düğün kuruldu köyde 3 ay içinde Hepsi İstanbullulara mı gitti de geldi sanki Senin niyetin başka Hem Anana söyle de açsın biraz kesenin ağzını Saklaya saklaya çürüdü bilezikler Kaç defa söyledim sana Emine 3 kuruş desen parası yok Yamaçtaki fındıklığı sattı 2 senedir eve harc eder Nereden bulsun parayı pulu Bak Bir yüzük tak da öyle duş bari ha Emine, ne zaman bu pencerenin önünden koşturup gitsen, ha? bir bakarım Ayda benimle birlikte koş. Vay, vay ya. Şey, Fatma, sana bir şey söylemek isterim bir zamandır ya dilim ağzımda büyür. Hayırdır Tahir'in? Canını sıkan neyse açıl bana anlat Kocam değil misin Üzgünsem bırak ben de üzülüvereyim E sevinçliysen kendine saklasan da olur Fatma Bu örgülü saçlar ne de yakışır sana bilir misin Sözü dolaştırma öyle taze fındık çiğner gibi e, Fatma için bir hoştur Almışım iki nikahıma Almışım ya Uykularım beni terk etmek üzeredir Şu on iki senet 22 gün sonra birinin vadesi doluyor. Sıkma canını. Bakarsan fındık iyi para getirir. Getirse de nafile. Diyelim şu ki bizim Ali kardeşle anlaştık yollara düşelim deriz. Nereye? Nasıl nasıl? Şey, İstanbul'a. Daha kaç gün oldu evleneli? El alem ne der sonra? Ben bu çağda yollarını gözleye gözleye nasıl bakarım anamın babamın yüzüne? Sıkı verirsin dişimi Fatma'm bir bakmışsın geçi vermiş üç ay Bilemedin dört ah, Ben bilirim bilmem mi İşitir duyarım sinemalar Fırfırlı etekler bilmem mi Gidenler hiç döner mi Buyurun işte Fatma bilesin ki Saçlarının örgüsü bile gözümde tüter Bak Biraz para yaparım Baktım işler iyi alıveririm seni de İstanbul'a Neden olmasın Çalıştıktan sonra olmayacak ne var ki Bak gidip dönenleri İki harfi birbirine çatamayanlar... ...caka satar köy meydanında. Televizyonda gör görmez misin? Fatma. Fatma. Ses ver Fatma. Nasıl uykuya daldın öyle birdenbire? İnat. Bir kötü huyun varsa o da inat. Anana çekmişsin. Ona boşuna inat zeyha dememişler. Fatma. Ses ver kız. Of. Of, Kime dert anlatmalı bilmem ki. Of. Daha fındıkları toplayacağız. Evet. Ondan sonra onların şey. Arkadaşlar susalım. Var. Bilmem Susalım. Bir, şey bir dakika bir şey diyor. Durum Ben Ziraat Müdürlüğünden Fuat. Sohbet etmeye gelmedim buraya. Maksadımız bazı şeyler anlatıp bunları uygulamaya koymak. Böylece ekip biçtiğinizden tuttuğunuz balığa kadar yol göstermek. Maksat bu. Müdürlüğümüz köyünüzde araştırma yaptı. Bazı düzlük sulak tarlalar sadece senenin üç aya ekiliyor... ...sonra boş bekliyor. Bu tarlalara ekilecek ikinci ürünün tohumluğunu vereceğiz size. Tohumluğu peşin parayla vermeyeceğiz. Krediyle vereceğiz. Biz anlar mıyız o işten? Dedemizden görmüş müyüz? Kendi ürünümüz tarlada kalırken... He. Bu aklı değiştirin. Size ekmeği dedeniz vermiyor... Tarlanız versin diye söylüyoruz bunları. Peşin para yok. İkinci ürünün toplayıp bize sattıktan sonra borcunuzu keseceğiz. Ya ürün olmazsa? Borcu nasıl ödeyeceğiz o zaman? He. Ben ziraatçıyım. Ürün verir mi vermez mi bilirim elbet. Bilirsin bilmesine o, de. Sonra bir kooperatif kurun diyoruz. El ele verin. Biz yolunu yordamını gösterelim size. Yardımcı olalım. Kooperatif mi? Bizim köyde üç kişi yan yana gelse dövüş çıkar. He ha, tabii Neden? Öyle. Siz komşu değil misiniz? Bu hepinizin menfaatine. Şimdi gelin hep birlikte tarlaları dolaşalım. Size ne ekeceğinizi... ...kooperatifin faydalarını bir bir anlatayım. E, bir gidelim, buyurun gidelim, beyler. E, gidelim, yani. buyurun. Aslında e, fena şey akılda değil, şey. değil yani. Ziraat müdürlüğü kendini düşünmüyor ya. Hepsi laf anlamadığımız işler. Hiçbir e, şey bakalım yani işte. Otur oturduğun yerde sen kim İstanbul kim Şuna da bakın ey komşular Geçmiş anasının karşısına Sen önce bağına bahçene sahip çık Sabah gün ışımadan tarlaya koşan kim ben Çapa sallayan kim ben Çorbayı lahana'yı pişiren kim ben Pazara çıkan kim ben Bu yaşa geldim of demedim Çok şükür aç açık değiliz Koca delikanlı oldun, sabah caminin önünde oturursun, akşam emininin penceresinin önünde. Ana, biz kararlıyız. Şimdi oklavayı yersin anlının çatına. Hım. Al, al bakalım, al, al bacakam yandı. Bacak. Ana vurma, dur dur. Ana, dur. Al bir görev olursa al. ne derim? Ana, dur. Az ya yapma. Ana vurma ya. Herkes ah. görsün, herkes duysun. Kim var? Ey komşular, duyduk duymadık demeyin. ...bunlar İstanbul yolu tutacaklarmış. Daha köyün yolunu bilmeyenler... ...film atacaklarmış İstanbullarda. Duydunuz mu? Ya be rezil olduk millete. Sıvışıp kaçmaktan başka çare yok. Biz karar verdik Yol Yolçuyuz yakında! İşittin mi? Ali! Ali bekle beni! Ne koşturup durursun böyle Ali? Tahir, Tahir sen misin? Fertlerim orardı, inan olsun. Niye öyle bağırıp duruyordu ana? Hani niye olacak? İstanbul lafını işitti, deliye döndü. Sorma, sorma. Bizim cephede de işler kötü. Heh. Fatma iki gündür ağzını açıp tek söz etmedi. Yok ya. Ne düşünüyorsun peki? Bilmem ki. Aklım hep İstanbul'da. Vapurlar, <gülüyor> trenler, gözlerimin önünden... ...geçer de geçer durmak bilmezler. <gülüyor> i̇çimde o kış çırpınır durur. Pır pır pır pır pır pır. Bunu bir daha de be kardeş. Koş. İçimde. Yüreğimin yamacında. Pır pır pır. Çırpınır pır pır pır. durur. Pır pır pır. Ali... ...bir daha naklet şunu. Sen iste yeter ki. Bin kere derim yorulmam. Kuş. Alacağız her cebez belli. Yüreğimin yamacında dahi. Şuradan bir çırpınır ki... İstanbul deyince. Pır pır pır pır. Pır pır. İşte saat olmaz oğlum, şu iki kalası da çakalım dinleniriz elbet <gülüyor> Umukar iyice <gülüyor> Aa, Ali ha, ha. biraz daha çimento dökün şuraya hadi bakayım <gülüyor> hadi, Abi, hadi, ya, hadi hadi hadi Hızlı salla küreği hadi <gülüyor> Bittim valla zadeyi. kollarımda derman kalmadı Sabah <gülüyor> beri kürek sallıyoruz Şu kiremitlere baksana, daha gibi yığılmış daha üçüncü kata taşıyacağız. Çok acıktım. Rıza dayı. Bugün ne yemek yapacağız? İncik kebabı inci. <gülüyor> Çok şükür bulgur çuvalımız dolu da. Yine mi bulgur dayı? Ne ya? Başka türlü de para birikir mi? Dünyadan haberiniz yok daha. <gülüyor> Uşaklar. Uşaklar. <gülüyor> Hadi faydol. <gülüyor> Ali sen soğanları soy Tahir de domates soy Tamam usta Misafir sayılırsınız daha ikramım olsun Bugün bulgur aşına <gülüyor> iki de patates atacağım <gülüyor> Bulgurdan kaçtık ya, yine bulgura ayarlandık e Rıza dayı Bulgura üç soğan iyi midir ha? İyidir iyi <gülüyor> Ekemençi kemençi, sevda'lı <gülüyor> dalımızsın Garip garip çalarsın, benden sevda mısın Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne denizden gidemem yol yok mundur karadan denizden gidemem yol yok mudur karadan Ben yane de kavuştur, dayı'lı <gülüyor> childhood bir alabar Ağz Fedraş急 mevira alabarı Ayrı heye Daha kaç gün oldu şunun şurasında içinize söküver de hasretlik <Gülüyor> altı senedir İstanbullarda çalışırım Görün bakın kolay mı Rıza Bey Altı senedir kurtaramadın mı kendini ee, Davulun sesi uzaktan hoş gelir Ekmek aslanın ağzında uşaklar Dört çocuk köyde yolumu gözler Bilmem ki iyi mi ettim gurbete düştüğümü ...senede bir ay çoluğun çocuğun yüzünü görürüm. Rıza dayı... ...ben şu mübarek ellerinden öpeyim. Sen olmasan biz bu koca şehirde ne ederdik? Tamam tamam tamam bırak ellerini. Yok. Ya. Hey işbaşı, hadi bakalım işbaşı. Daha yemeğimizi yiyemedik. Ha, Salman ustam biz geç bıraktık işi. Ha. Yarım saat sonra başlarız kurban olduğum. Ali kardeş... ...Paydostan sonra köye birer mektup yazalım. İşimizin başında olduğumuzu söyleyelim. Diyelim ki... ...hez zamanda yevmiyeler cebimizi ısıtacak. <gülüyor> Diyelim ki... ...Rıza dayının hakkını ödeyemeyiz. Hey ya. Bizi yanına aldı. Sahip çıktı. Hey Diyelim ki biz dayıymış. Hayır <gülüyor> <gülüyor> tahir, tahir! Gel de gör. Gel ki gözüm kardeşliğim Gel. Aksiler geçen peşi sıraki sayısı bilinmez. Bersime peşi böcekleri oynaşır. Hı. Hı. Ey mübarek memleket. Yazdın mı mektubunu? Ha? Anlattın mı olup biteni? Ha, yazdım yazdım yazdım. İçine kiremit tozu kazıdım döktüm biraz. <Gülüyor> tozu yüzü görünce inanır anam. İşte der. Besbelli bizim uşaplar birinci sınıf inşaatçı olmuş. <Gülüyor> Oh, oh. Ayakta zor duruyorum, kemiklerim sızlıyor. Onca kiremiti sahiden biz mi taşıdık onca merdivenden Ali? Oh, canımızı dişimize taktık taşıdık arkadaş. Oh. Özadayın yüzünü kara çıkarmadık. Çekil şöyle biraz yanı başında otur vereyim. Gel. Ah. Ah. Ali. Ha. Ne düşünürüm bilir misin? Arkadaş. ...biz bu işe ne kadar dayanırız? Ya dayananların canı yok mu? Bak dayı ya... ...kaç yaşında adam? Olmuyor, alışmış. Biz acemiyiz daha. Alışınca hızı gelir... dağları. Öyle mi dersin? Hmm. Şey, e, e, Ali... E, ...baksana... ...bu yevmiyelerle nasıl idare edeceğiz peki? Bu gidişte bulguru bile zor buluruz. Daha yeniyiz kardeş... Hele bir ustalığa geçelim, elbet Artar cebimize giren. İşler bir düzelse, eve biraz para gönderebilsek, bütün düşündüğüm budur. Parayı alınca ne sevinirler ama. <gülüyor> yum gözlerini de düşün. Yum, yum gözlerini. Niye yumacakmışım? Gözlerini aç da şu ateş böceklerine bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatma'm ne yapıyordur şimdi acaba? Acaba? Anam da yaşlandı, huysuzluk eder durur. İçini ferah tut. Köye girişimizi düşün. Daha cami önünde koştur başlarlar bizi. <gülüyor> Biraz sermaye yapalım, <gülüyor> gezip dolaşırız şey. Sonra bindik mi bir trene? Of ov İnşaat neredeyse bitecek. Ah. Baksana bak sana çatıya geldik. Ee, ah. sonra ne olacak? Fos koca şirket. Elbet başka bir yerde inşaat kurar. Nedir Rıza dayı? Altı senedir karnımı zor doyururum demedi mi? Onları düşünmüyor muyum sanıyorsun? da ömür tüketecek değiliz. Hayır. Daha yeniyiz. Zor şehir burası. Tanımak, bilmek gerek. Sonra elbet bir işin ucundan tutacağım. Benim aklım seyyarlıkta. Seyyarlık mı? Ne sandın? Görmedin mi üç tekerlekli arabaları? Adamlar doldurmuş kavundur, karpustur, domatesdir. Hı. Koca şehir, gezmekle bitmez. Çal Kemençeci dayı çal. <gülüyor> üç tekerlekli araba öyle mi benim akıllı oğlum? Dışarıdan kolay gelir bu işler... ...o araba dediğin... ...terazisi, şusu, busu... ...dünyanın sermayesi... ...hadi on bırak, nerede satacaksın... Yer mi yok Rıza dayı, satanlar nerede satıyorsa... Yer yok tabi, oturun oturduğunuz yerde... ...sabırlı olun, sıkın dişinizi... ...az yiyin, çok biriktirin... ...inşaat zor zor olmasına ya... ...hiç olmazsa garantili iş... ...yatağın deşiyim var... ...başını sokacağın şantiye var... Ev kiralarından haberin var mı senin? İnşaat bitti bitecek. Sonra? Burası bitince karşıya geçeceğiz. 20 dairelik bina 2 yıl garanti. Denizin dalgaların sesi kulaklarımda hala. Bizim evden iyice işitilirdi. İnsanı uykuya çekerdi sesler dayı. Hatırlar mısın? Hiç silinmedi ki aklımdan. Hiç. Ali kardeş He. gözümüz aydın mektup geldi mektup geldi Değil mi? bu iyi haber işte aç aç Tamam. Ver Bunu bana el ayağın Peki neden sadece bir tane İkimizin adına göndermişler Sus, He. Sus. Ali ile Tahir He. Önce selam eder gözlerinizden öperiz He. Ey oğullar Micahilik edip yollara düştünüz Bize de iki satır pusula kaldı sizden ne yapalım her işte bir hayır vardır Buralarda olacak olursanız iyidir Ali'nin anası Hafize Hanım'ın ayakları ağrıyor yine Başkaca bir yaramazlık yok tezgelin baki selam ee, Hepsi bu mu? bu mu? Dur dur dur, dur. Şuraya bir satır daha kaydetmişler Zor okunuyor Diyor ki Tahir'im <Gülüyor> ah, Bu satır sana <Gülüyor> <Al oku. Gülüyor> Tahir'im Babamın yanında yazamadım Ayıp olurdu Sonra sana daha uzun uzun yazarım Fatma Aa, İçim rahatladı kardeş Hiç olmazsa bir haber aldık Aa, Küçük bir pusula var zarfın içinde Bak Benim dünyalarda bir oğlum Ali'ye mahsustur ha. Pusula sana Hafize Allah sana yazdırmış besbelli. Al. İ i̇ki gözüm oğlum Bir garip anacını bırakıp Öyle nerelere gittin Olsun Hayırdır belki Ekmeğine sahip ol Hırkanı sırtından eksik etme Yol yordam öğrenince sana mısır ekmeğidir Her bir şeydir yollarım ya Yol bilmem Baki selam mektubu yazan müzeyyen 4B-1644 şunların, şunların haline bakın komşular Bayram gezmesine çıkmış çocuklar gibi Hadi hadi hadi gözünüz aydın ola Belki ki bu gece iyi bir uyku çekersiniz Sana mektup yok mu Rıza dayı Eskiden yazarlardı alıştılar şimdi Yazıp ne anlatsınlar Yazdan yaza gidip bütün havadisleri alıyoruz ha, Soydunuz bu patatesleri Bugün patates aşı yapacağız uşaklar İyi Bulgura biraz ara versek diyecektim ben ya yani. İçine yine de iki avuç bulgur atacağız Kuvvet olsun diye hmm. Bulgur iyidir uşaklar nimeti tepmeyin hmm, Bulgur bile şimdi baldan tatlı Gelir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <źle-> <Stationamente> Ben askere giderken Kızlar ağladınız mı Ben askere giderken Kız Rıza Rıza Allah çok dayı. yaşayın evi ...kanı <gülüyor> madeşlendirdiniz vallaha. Şey Rıza dayı... He. ...şimdi dersem iyi olur diye düşünürüm. Derim ki... ...bu inşaat işi zor. Hep aynı. Bir üç tekerlekli alıp... ...damatestir, kavundur, kart... Yine yüzür. aynı hikaye. Yine aynı. Sen bilirsin oğlum. Lakin büyük sözü dinlemekte fayda vardır. Bu işi İstanbullarda akıl eden bir sen değilsin. Sokaklar dolu... Belediye yasaklamıştır seyyarlığı. Başına iş alırsın. Acemiliktesin daha. Aklıma koydum bir kere Rıza dayı. Uyku tutmaz geceleri. Sen bilirsin oğlum. Ben vazifemi yaptım. Gerisi size kalmış. Ben burada kalacağım dayı. Ali bir denesisin derim. Ee, biraz sermayem var. Bostan halini de öğrendim. kapı sentimde bir yer kapar yerleşirim. Karpuz. Karpuz, karpuz, buz. Bu, buz mu? <gülüyor> Ses <Essel> gelişiyor canım. <gülüyor> <gülüyor> <çok sonradı>! <gülüyor> <Gülüyor> kartbul, kartbul. Gömlekler burada, patolunlar burada. Karpuz, karpuz. Karpuz. Üç tane sattık daha. Dur bakalım. Şu acemiliğimiz gibi bitsin. Karpuz, karpuz. Kesmece. İki tanesi de kabak çıktı. Neyse. Onları bizimkilere götürürüm. Şimdilik sermayesini kurtardık. Nur bakalım. Hey hemşerim, sen de kimsin, nereden gelir, nereye gidersin? Şey ben Ali, karpuz satarım. Sen de adını ver, Bırak adımı şimdi. Buraların kayasıyım ben. Tez toparlan, başka bir yerde sat kartlarını. Ne, neden? Herkes satıyor. <gülüyor> Neredeyse yüz tane seyir var burada. <gülüyor> Bes belli cimizsin sen. Bak aslanım, başım için belaya girmeden tez kaybol. Burada boş yer yok Bu durduğun yerin sahibi Mal almaya gitti neredeyse gelir Sahibi mi? Babasının malı mı yani? Sahi ki babasının malı Bak delikanlı Zora koşma kötü olur <gülüyor> İyi birine beziyorsun İstersen yardım ederiz sana Yer gösterir rahat ettiririz Sahi mi? <gülüyor> Sağ ol amca ha, O zaman yemyenin yarısını alırız ee, Geçim dünyası aslanım Yarısını verirsen bana ne kalır peki? Bak o hesaptan anlamam Olurunu söyledim sana Şöyle karşı köşeye yerleşsem <gülüyor> Anlayamadın galiba Buralar parselledir Her karış parsellidir Hiç boş yer yok e, Minibüs durağının kıyısına giderim ben de Deli etme insanı Boş yer yok dedik ya Saat kaçta geldin buraya İki saat kadar oldu ha. Ter içinde kaldım gelene kadar Demek iki saat hmm. Şöyle bir hesabını yaparsak İki <gülüyor> Zaten üç tane sattım amca İki de kestim e, Elimde kaldı İnanma işte bak Şirayı ver. Hadi hadi İsim gücüm var benim <gülüyor> Veremem ki e, İnan olsun veremem Rüstem Rüstem Nurem. Üstten Nurettin talip dursun. Hele biraz buraya gelin bu yana, bu yana. Kaçak var, kaçak. Ya, yetiştim, yetiştim. kaçak ya, <gülüyor> bak. Boşun, dur, dört dur dur kımıldama kımıldama bastım şu bezi gözüne. Ana. Fena şişmiş. Anam üzerime yürüdü beşi altısı birden. Aa gözüm fena ağrıyor. Aa belim belim. Bu halde nasıl ite ite getirdin arabayı Ali kardeş? Bir haber uçursaydın karşılardık seni. Kiminle uçurabilirdim ki? Aa belim. Aa gözüm gözüm. Artık oraya gidemem. Her yer parsellenmiş meğer. Her sokaklara çıkarım ben de. ...umudumu kaybetmedim. Sokaklara da karışacak değiller ya. Oğlum gel büyük sözü dinle. Aramıza dön. İnşaatçılık zor. Doğru lakin garanti iş. Yatacak yerim var iyi kötü. Benim elbette dayı bilmez miyim? Ama madem ki yollara düşüp gelmişim... geriye çıktığım gibi dönemem. Kararım karardır. Seyyar satıcılıkta... ...satıcılıkta iş vardır. Ee, Ali... ...bak ne diyeceğim. Yani... Rıza dayı sen söyle istersen Hayırdır? Usta başı çekti bizi konuştu Der ki madem işi bıraktı Ali arkadaş O zaman kendine bir yer bulsun Yeni işçi gelecekmiş Şantiyede yatacak yer yok Elimizde ne gelir oğlum Aynı yatağa paylaşırız dedik ya kabul etmedi İnşaatın sahibi razı olmaz dedi Bak bunu hiç düşünmemiştim işte Adam haklı Peki şimdi ne yapacağım Tek yola bile kiralasam Dünyanın parası oyuna sermayeden yiyoruz ee, canımız, e, canımız sağ olsun ne yapalım elbet bir kapı kapandıysa bir başka kapı açılır hayırlı akşamlar yiğit çıt çıkmıyor kulübeden. nasılsın Ali söylediniz mi ana söyledik Selman ustam söyledik yarın bir yer bakacak kendini. kusura bakma mali oğlum biz de birer işçiyiz malum Ha mektup var sana. Ha. Neredeydi bakayım ha? Ha işte al bakalım. Ha, mektup mu? İçim serindi. Annemden. <gülüyor> Annemden geliyor Tahir. Bana yok mu Selman Ustam? Var var. Olmaz mı? Al bakalım. Senin de için serinlesin. Yaşa Selman Ustam. Ver ver elini öpeyim Anam ikinci ürün için ziraetten kredi almış. Aşk olsun vallahi. Oğlum. Aman, aman tutun beni. Bayılıyorum. Sakin, sakin ol oğlum. Ba bayılıyorum sakin tutun. Sakin ol oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Yakında baba olacağım. Baba. Duydunuz mu? <gülüyor> Yakında baba olacağım. <gülüyor> hey uşaklar. Hey baba olacağım. Karpuz var. Karpuz. Karpuz. bize bir tane seç bakalım ama dilim dilim keseceksin sekiz dilim olsun Olur bacı sekiz dilim keserim ee, Şu karşı fabrikada mı çalışıyorsun? Evet çorap fabrikasında hmm, Öyle tatili karpuz iyi gider serin serin Öyle hadi çabuk ol arkadaşlar bekliyor <gülüyor> şans bak kan kırmızı çıktı karpuz hem de kumlu Akıl vermek gibi olmasın ama Karpuzu kavunu taneyle satacağına Dilim dilim satsan fabrikadakiler alır Bizim gibi sekiz kişi yan yana gelinceye kadar <gülüyor> Hay aklında bin yaşa bacı Doğru söylersin valla Dilim dilim satsam herkes alır Doğru Çok sağ ol bacı Şey Adını bağışlar mısın? Ne yapacaksın adımı? Leyla Adım Leyla'dır çorapta çalışırım <gülüyor> Leyla <gülüyor> Nenemin adı <gülüyor> ne güzel Şu çekirdeklerini bir ayıklarsan Benim adım da Ali Önceleri inşaatta çalışırdım Baktım iş zor Hem de parası az başladım seyyarlığa Bundan sonra hep gelirim buralara Çok işçi var Dilim dilim satarım hem kavunu hem karpuzu Köyde bir ihtiyar anam var Ama elimden her iş gelir Bana her ay bir torba bulgur gönderir ben daha iki kuruş yollayamadım Üzülme yollarsın Gün gelir sen yollarsın Ne güzel söyledin bacı Öyle ya. Gün gelir Hadi hayırlı işler Sana da hayırlı işler Le Le Leyla Hanım Hadi kaput Kaput ee, Şey kusura kalma Leyla Bir, Bir şey danışacaktım da ...bizim şantiyede artık beni tutmazlar... ...demem şu ki... ...olur ha kiralık bir yer görürsen... ...bana bir haber etsen... ...şöyle tek oda, iki oda... ucuzundan bir yer. Olur, olur bakarım. <gülüyor> Yarın yine buraya geleceğim. Hep gelirim artık ben buraya. Hadi! Dilim dilim kalpuz kalpuz! Sana müjde vermeye geldim Yarın öbür gün tohumu atacağız toprağa Toprak yağmuru yedi İki aya kalmaz alırız ürünü Hay müjde verenlerin çok olsun oğlum Krediyi aldım çok şükür Varıp hemen alırım tohumluğu Tohumu bir an önce atmalıyız Hafize Kimsenin bize kulak verdiği yok Bir dursun dayı bir de sen yaptın dediğimizi Anlamayız deyip çıkıyorlar işin içinden Kendi çıkarlarının farkında değiller Ama biz ikinci ürünü de alırsak Heveslenip düşerler ardımıza Düşerler ki hem de ne düşerler Ali'den haber var mı almış mı mektubunu Önceden tez yazardı Şimdi ayda bir pusula gönderiyor Üç tekerlekli de kavun karpuz satarmış Dursun dayıya da bir uğrayım Onun da çıktı kredisi Ayaklarına sağlık zirahatçı oğlum Güle güle güle güle Şu geçen bizim Emine değil mi Emine Emine Hele gel bakayım kızım Buyur Hafize teyze, ablamlara gidiyordum, dolma sarıcağız da. Gel gel. Mine benim kara gözlü kızım. <gülüyor> Olup biteni bilmem sanma. Bilirim, senin de Ali'nin de gönlünü, <gülüyor> severim seni. Bu oğlan alıp başını İstanbul'lara gitti. Önce kan beynime çıkmıştı ya, yumuşadım sonra. Ne yalan söyleyeyim. Biraz para kazanıp dönecek Hayırlısı olsun Emine teyze. Ne o yüzünü al bastı. Yok canım. <gülüyor> Kızım benden mi utanıyorsun? Bak açık açık söylüyorum işte. Gel ilk fırsatta bir yüzük takalım. İstanbul büyükşehir yer yutar insanı. Yüzük takarsak bizim oğlan da hem daha tutumlu olur hem de. E, e, Ve... Hem de. Ya sonuna kıyarız nikahı. Aa. Tarlaya ikinci tohumu atıyorum. Ali de gelir sahip çıkar yerine yurduna. <gülüyor> İyi de babam ne der nereden bilirim Hafize teyze? Sen orasını merak etme o deli babanla konuşurum. <gülüyor> Ver elini öpeyim Hafize teyze. <gülüyor> Kimselerin yüzüne bakamam. Bunca ay geçti aradan ses seda yok. Utanırım herkesten. Köyde bilmeyen Yok. Babam iki çift laf etmez benimle. İki gözüm Eminem bilirim bu halleri. Gel şöyle otur. Otur da bizim deli oğlana iki satır yazalım. Ay, Anlatalım kararımızı. Sen ne dersen ben onu yazarım Hafize teyze. <gülüyor> yaz kızım. Bak şimdi yaz. Hadi. Önce. Önce selam eder gözlerinden öperim oğlum Ali. E, yok yok dur şöyle başla istersen. Bu mektup anam Hafize ile Emine tarafından yazılmıştır. Ay, bu mektup Anana Zeylem Emine'ye telefonla tarafından... yazılmış mı? <gülüyor> Yazılmıştır. Tamam. Ya, e, i̇yi. Deki oğlum biz konuştuk, kararlaştırdık oğlum. ve Sonra kıza döndüm. Şöyle dedim Tahir sizin oralarda boş bir yer varsa... ...bana haber edersin. <gülüyor> Olur dedi. Hem de gülerek. Görsen erik gibi gözleri var. Elleri dersen pamuk. Hey hey hey. hey. Ne oluyor böyle? Bak Hafize hala, nişan yüzüğü takalım der. Emine yolunu gözler. Yolumu gözler dedi. Doğru. Bunca aydır üç kuruş biriktirdim. Onu da kiraya harcayacağım. Tam işleri yoluna koymuşken... Fa fabrikada işlerim iyi tayir. Ben şimdi dönemem köye. Peki Emine kız bunca zamandır ses etmeden bekledi. Ev tutarım, dayarım, döşerim. Sonra kıyar mık Alırım yanıma Emine'yi. Önümüzdeki ay köye gidiyorum. Ustadan izin aldım. Doğum yaklaştı. Ali içimde kuşlar oynaşır. Tam şuracıkta. Benim de doldur bir çay daha. Hele doldur. Ali, tamam. Ali! Oh, hayırdır Rıza dayım Bu ne telaş? Şantiye mühendisi bu tarafa geliyor. Ali çabuk saklan. Aha. Gir şu divanın altına. Git, gir. Oğlum bulamadın kendine bir yer hala. Gir bakayım. Salman Usta idare edip durur ya adamın da başına iş açacak. Gir, gir şuraya. Bu şu örtüyü de kapatalım. Allah, bu böyle yürümez, bu böyle yürümez. Yakında tutacakmış bir yer dayı Kolay mı? Elimden ne gelir ha oğlum? Araba, ya araba çabuk, ölçünüz ama, ölç, Öyle tatilin nihayet. Bugün hiç keyfim yok. Öyle yorgunum ki Leyla. Pazartesileri hep böyledir biliyorsun. Ee, hafta sonu bütün gün dolaşırsın kızım. Peki sen niye böyle telaşlısın? <gülüyor> Hava çok sıcak Bir dilim karpuz olsa şimdi serin serin Karpuz mu alırız Bizim kızlarla ortaklaşır Bak şunun yaptığına şimdi Alacağın olsun Ayşe Garibin biri saf çocuk ihtiyar anasını köyde bırakıp gelmiş Hadi hadi gözlerime baksana sen Yok bir şey yemin ediyorum Dedim ya garibin biri öylesine konuştuk işte Çeneyi bırakalım yemeğe kaçıracağız Bugün musakka var Bayılırım peşinden de karpuzu yedik mi Aşk olsun Ayşe Hadi karpuz var kavun var... ...şeker buna şeker... ...dilim dilim karpuz dilim dilim kavun... Karpuzcu... ...karpuzcu... ...ben şimdi dönerim... Ah... ...Leyla hanım... ...nasıl gidiyor işler... ...fabrika nasıl? <gülüyor> Fabrika mı? İyi orada duruyorum... ...sana bir müjdem var... ...bizim mahallede kiralık bir kondu buldum sana iki oda... ...ufak bir bahçesi de var... Değil mi? Ay sağ olasın Leyla. Dünyada ne iyi insanlar var. Önce dilim dilim karpuzu keşfettin. <gülüyor> Sen söylemesen tövbe aklıma gelmezdi. E şimdi iyi. başımı sokacak evde buldum. <gülüyor> Şantiyede saklana saklana usandım inanılsın. Pazar günü gel bak. Kirası da hesaplı bahçede kuyu bile var. Değil mi? Neler neler ökerim o bahçeye ben. E sizin eve yakın mı? Yakın yakın şey iki sokak ötede işte niye sordun Bil, bilmem <gülüyor> şey komşu komşunun külüne demişler e sağlık var hastalık var e, kimsem yok buralarda Rıza dayı var Tahir var ya eşinde de de ikisi de ne yapsınlar e işte adresi buraya yazdım al Heh. pazara öğle vakti gel ben kondu da beklerim Hı. evi temiz tut ama beni mahcup etme Leyla Leyla e hadi getir şu karbızı artık geç kalıyoruz. geliyorum geliyorum ne sabırsız kız şu Ayşe. Hemen keserim karpuz. <gülüyor> Ayşen sabah kabak çıktı. <gülüyor> sekiz dilim olacaktı değil mi? Sekiz. Pazara unutma. Pazara. Hiç unutur muyum? Bu akşam bir mektup yazarım artık. Buyur Leyla. Sekiz dilim. Al, al para istemez. Benim ikramım. Olmaz al parasını ekmek parası kazanıyorsun. Vallahi istemez. Bugün epey kar ettim. Bir lan, ne olur Olmaz. Olmaz. Ki... Al işte buraya bırakıyorum. Pazara unutma. E hiç olur mu? Benim ikramım dedim ya. Küserim vallahi. Ayşe. Ayşe hadi topla kasarı. Bak kay kırmızısı. <gülüyor> Leyla. Leyla. <gülüyor> Nenin mi adı? Hadi <gülüyor> bak. Hafize! Hafize! Penceredeyim, pencerede. Bu yana bak. Sen misin Zekiye? Buyur. Gel, gel de bir soğuk şerbet iç. Sana diyeceklerim var. Geldim Zekiye, geldim. <gülüyor> Adım gibi bilirim ne diyeceğini ya. Hadi hayırlısı. Kapı önünde oturalım. Sen rahatına bak. Şimdi şerbetleri hazırlarım ben. Hafize! Bilirsin severim seni Bunca yıl yüz yüze baktık Selam verdik selam aldık Burası köy yeri Ortaya bir söz düşse Karşı dağa çarpar yayılır dört bir yana Bilmem mi anam bilmem mi Buyur şerbetini Oh Hafize Sözü ne diye dolaştırmalı Bildiğimiz sen de bilirsin pekala Bilmem mi anacım bilmem mi Bak bacım Emine nakletmiştir bey. Geçen çekip konuştum onunla Sordum ağız yokladım Kendimize bir karara vardık Eğer uygun ise bir yüzük takalım deriz Ali tutkundur eminleyebilirsin. Benim oğlan dönüp gelir o zaman Dayanamaz Hiç olur mu Hafize bacım Millet ne der Ali olmadan yüzüğü takarsak demezler mi Ali'nin başını zorla bağlar bunlar İkisinin de kararlı olduğunu bilmezler mi? Bilirler de iş o hale gelince dönerler sözlerinden. E, ne yapmalı peki? Aklından geçeni naklet de dinleyeyim ha kardeşim. Babasının ağzını bıçaklar açmaz. Adam kahveye bile çıkamaz oldu. Caminin önünden başa eğik geçermiş. E, babadır, haklıdır tabii. Demem şu. Sen bohçayı alıp varsan bir İstanbullara. Ben mi? Yol bilmem iz bilmem Bilirsin ha kardeş bilirsin Bak kredi bile çıkarmışsın Onunla bu bir mi e, Varasın İstanbul'a Oğlunu çekip konuşasın Hafize Ben kızımı gözümden esirgenmişim Tek kıymetlim odur Onu başı eğik dolaştıramam Bir düşüneyim Tarla meselesi var başımda bilirsin Ne etsem ne yapsam Boşa koyuyorum dolmuyor Doluya koyuyorum almıyor Hafize düş yola düş derim sana yaşımda başıma gelenlere bak bak Tahir pusula yazmış göndermiş köye dönüyormuş karısı yüklü doğum yaklaştı tabi e gördün mü bunları bir baş göz edebilsek gerisi kolay kaçıp gidemez yaban ellere o zaman bugün bir mektup yazdırayım bakalım ne cevap gelecek ondan sonra başka çare yoksa düşerim yollara ne gelir elimde Aa, sen otur, sen otur Rıza dayı. Tahir ikimiz taşırsın. Olur mu ağa oğlum? Ali ev tutturur, ona yardım etmedi, dedirtmem kendimi. Aşk olsun Rıza dayı. Hiç öyle söz olur mu? Tahir, gel şöyle yanı başıma otur bak. Bak, sana iki çift sözüm var. Bak oğlum, ben yabancı biri değilim. Sır tutarım, dert dinlerim. Senin niyetin nedir ha? Emini ister mi gönlüm? Tahirin demesi köyde yanıp tutuşur musun? Lakin şimdi. İki satır mektup yazmaya üşenirsin. He? İnan ne diyeceğimi bilmiyorum Rıza dayı. Emine iyi kız. Hoş kız. Belki köyün en güzeli. Ancak, Ancak işlerin yoluna koymam gerek dayı. Kendi kendime söz verdim. Köye dönerken başım dik olmalı. Sonra köye gidip ne yapacağım peki dayı? İş yok, güç yok. Biz yabancı değiliz Ali. Emine'de gönlün var mıdır yok mudur? Şu anlattığın kız. Fabrikada çalışan hani. Le Leyla. E e Leyla'dır adı. Hı hı. Çorapta çalışıyor. E, bu evi de o buldu bana. Gönlünü sormuştum. Gönül ferman dinlemez ya. E, sadece iki söz ederiz onunla. Başka ne olabilir ki? E, i̇nsan lafının üstüne gelir demişler. Şu gelen örgülü saçlı o mu? E, a Leyla. E, Leyla B buyur buyur. Dur, dur sandalye getir Kalmayacağım taşındın mı diye bir vereyim dedim Annem çay kaynattı yorulmuşlardır götür de afiyetle içsinler dedi ee, Sağ olsun pek zahmet etmiş Bak hep anlatırım ya bu bizim Rıza dayımız. Bu da Tahir can arkadaşım birlikte yola düştük Hoş geldin kızım bu evi sen bulmuşsun sağ ol Ev dökülüyor ya bizim şantiye kulübesinden iyidir Bakalım kirayı nasıl ödeyecek İyi olur inşallah Yazın iyi de kışın biraz zor Kışın odun lazım kömür lazım Damakarsa yandık Kışın artık soğan patatese vurursun işi Fabrika kapısında da Hiç soğan patates satıldığı görülmemiştir Doğru ya Doğru valla Bunu hiç düşünmemiştim Neyse elbet bir kolayını buluruz Ben artık gideyim annem merak eder Sonra uğrar çaydanlığı alırım Kolay gelsin tekrar hayırlı olsun Güle güle, Sağ güle. güle. Sağ ol. Sağ ol. Doldur şu çayları ee, Güzel kız Cana yakın... Ali... Ha. Gel kardeş sözü dinle benimle köye dön... Şu nişanı yapalım... Üç beş kuruş biriktirince düğünü de yapar... Çoluk çocuğa karışırsın ha. Ne yapsam ne etsem bilmem ki... Ee, ne yalan söylemeli... Şu L Leyla var ya... Galiba gönlümü kattırdım ona... Bir karara var mı? Lah oğlana daha başına neler gelecek... Sen misin Rıza dayı? Oh, şükürler olsun. Kapı açık dayı itiver. Ali. Ali oğlum Ali. Ne oldu <gülüyor> sana böyle yorgan da şöket arasın? Hastayım Rıza dayı, çok Hay hastayım. Allah. Oğlum insan bir <gülüyor> haber salmaz mı? <gülüyor> Kimin ne salayım haberi dayı? He. Kimin kimsem yok ki. Leyla da kaç gündür ah, görünmezdik. Ram da akıyor göl gibi olmuş o da. <gülüyor> yok mu leğen beğen? Oh, oh, kapının arkasında <gülüyor> olacaktı dayı. Sana zahmet. Ha, bu <gülüyor> dama elden geçirmek lazım. <gülüyor> Dünyanın parası. Bu <gülüyor> halki kiraya zor ödedim. Ha. Üç gündür el kadar ekmek girdim ideme. Dur dur sana bir çay pişireyim. <gülüyor> Var mı zeytinin peyniri? Zeytin mi? Ha. Yok hiçbir şey yok. Dışarı çıkamadım. Ha. Biraz un biraz bulgur olacaktı. Anam ha. göndermişti köyden. İyi e, iyi e, iyi e, e, e, un um çorbası yaparız. Ha. Dur dur. Ha. Ha. Üç gündür işe de çıkamadın tabi. Çıkamadım mı? Ha. Çıkamadım. En son patates soğanla çıkmıştım. Bütün ha. gün yağmur yatıp eve döndüm, ha. kurutamadım üstümü başıma, ha. şifayı oradan kaptım. E dur bakayım dur. <gülüyor> Oo çok ateşim var yanıyor başım, <gülüyor> biraz sirke oluydu. Fayda de eder mi sirke, o da yok zaten. Doktora götürmeli seni, mi üşüttün ne kalk, kalk kalk gidelim hadi hastalık ihmale gelmez. Ağabey. İki gün yatarsam bir iş şeycim kalmaz diye. Ağabey. Hasan içine kana. Cahil olma. Toparlan da gidelim hastaneye. Onu anam. O sitici. Tit tit titiyor <gülüyor> gövden. Ne yaptı bizim? Eli olan acaba. Doktor geldi selam edersene. Bir kızı olmuş. Elifcan koymuşlar adını. Değil mi? Elifcan ha. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Akşam treni. E biliyor musunuz Gazi? Ne zaman tren geçse aklıma memleket gelir. Ah, mektup var mı Hafize kadından ee, Anamdan mı Ekim'in beşinde gelmişti bir mektup <gülüyor> Hep aynı şey işte Geri döndü yık duruyor e, Ya Emine Sözünden ses seda yok mu O kendi başına yazmaz Onur eder Anamın ağzından söyler ne düşündüğünü e, Hala kararın karar mı Köy yerinde o kuzun hali ne olur Ali of. Herkes seninle evleneceğini düşündürdü Peki şimdi ne olacak ha? Uh, uh, uh, kırılıyor kimseyin. <gülüyor> Çorba olmadı mı dayı? Oluyor oluyor az kaldı hadi, hadi. Uf uh, Mis gibi koktu infanası. Ölmüşüm açlıktan dayı. Bizim şankiye kulübesi buradan iyi be oğlum. Hiç olmazsa rutubet yok. Şey e, şu kız <gülüyor> Leyla mıydı adı <gülüyor> neydi <gülüyor> ha? Hiç kapını çalmadı mı? Ne gezer. Mahalleliden sıkılır besbelli söz olur diye. Açıldın mı hiç ona? Ah, açılmak mı kolay Lan. mı bu? İnsan ne der? Söze nereden girer? Peki çorapta çalışan bir kız burada oturur mu? İkimiz paraları birleştirir, Daha iyi bir yere çıkarız dayı. Ne diyeyim, ne söyleyeyim bilmem ki. Kalk yiyin hadi kalk. Kalk. <gülüyor> kalk kalk kalk. Rıza dayı. Sen de olmasan ne yapardım ben bu burada ellerine? Şuradan. ...bu yokuş belimi büküyor halimallah. Ayazda patateslerin içi geçti. Eliyle bir yoklayan... ...atı veriyor geri. Üç kuruşu zor denkleştirdik. Ah! üç tekerlekli. Yorma beni. Yani. Cefa be bana. Ali! Can kardeşim Ali! Tanımadın mı beni? İstanbullara yerleştiğinde unuttun geride kalanları öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hahaha! Ne olur sen misin? Benim ya! Düştüm yollara geldim buralara. Hoş geldin sefa getirdin kardeş Buyur buyur gel içeri. Hah. <gülüyor> Dur. Dur. Dur açıverin kapıyı. Hay <gülüyor> Allah şaşırdım. Benim. Gel. Ne güreş tutardık senin altında mı? <gülüyor> gel bakayım şöyle. <gülüyor> Buna elense derler. Oh! Kaçma dur! Hadi <gülüyor> pehlivanlar çıktı meydana. <gülüyor> dur kardeş, dur. Hastalıktan yeni kalktım. Elimi kavurdasmak kemiklerim çatırdıyor. Delikanlı adamı hastalıktan neymiş? Günlerdir yoldayım. Of bile demedim. <gülüyor> Gözüme uyku girmedi. Ha ah, yürü yürü bitmiyor bu şeyi kardeş. Şaşırdım ki ne şaşır? Eh, ne? Eh, eh. Ne? Ne? Bu kadar yakın da besbelli bolluğun içinde yaşar olmuşsun. Geç, geç. Gel şöyle. Gel. Gel. Gel. Koy bana şöyle. Heh. Otur bakalım. Daha daha nasılsın Ali? İyiyiz işte. Çalışıp dururuz. Biraz soluklan sen. Şu üç tekerlikliği içeri alıvereyim ben. Yağmur bastıracak yine. Bizimkine dedim ki. Hiç mızmız etme. Yollara düşeceğim. Bak bizim Ali ev bile tutmuş. Evlilikleri burası mı kardeş Şey, Bütün eşya su içinde kalmış Neyse yaz ayları ferah olur Ne diyordun bak Aliye iş kurmuş para kırar dedim Bulgurla lahana var dünden kalmıştır biraz karşılıklı hem kaşıklar hem konuşuruz Hadi bakalım Ocağa da yakalım oh, Kemiklerim donmuş Kendime gelemedim kaç gündür Doktor parası, ilaç parası. Onca kazandığım uçup gitti elimden. Sigorta yok, bir şey yok. Üç gün daha yatsaydım batmıştım. Şu kaşığı bana uzatsan Ali kardeş. Aa, al. Ee, söylemeye hacet? Artık bana bir iş bulmak boynunun borcu. E, i̇ş mi? Hı -hı. <gülüyor> i̇ş zor Nuri. İnan olsun çok zor. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Ekmek aslanın ağzında. Burada selam almak bile parayla. Ne yani? Onca yolu bunun için mi geldim ben? Aşkım. Gelirken sanki bana sordun. Efendim? Bir şey mi dedin? Elbette bakarız bir iş diyordum. <gülüyor> Vazifemiz elbette. Şu köşeye döşeydi attık mı? Nereye? Nereye? Duvar dibinde kıvrılır yatarım ben Ali. Biz de askerlik yaptık ha kardeşim. Ali. Beni de yanına patatese çıkarsan. Sana yardım ederim. Üleşiriz Allah ne verdiyse. <gülüyor> Sen bilirsin. <gülüyor> Dinle sekiz saattir yağmurda ayazda dolaştım durdum. Patatesin beşte birini ya sattım ya satamadım. Elektriği var tüpü var suyu var kirası var aşı var ya, var. Yavaş yavaş yavaş aklım karıştı. Bizim Rıza Dayı'yı tanırsın. He. Yarın onun yanına gideriz. İş isteriz. İnşaat işi mi? Bu, Bu ayazda. Biz de orada başladık aslanım. Şu duvar dibine iki döşek daha az var öyle değil mi Ali kardeş? İki döşek daha mı? O neden o? Aa, söylemeyi unuttum besbelli. Kardeşim Mehmetle benim kör da bu hafta gelecekler İstanbul'a. Ne diyorsun? Daha işe bile başlamadın. B böyle cümür cemaat. Tarlayı sattım. bağ ortaklığa verdim. Elbette biz de bir işuncundan tutarız. Bir ev kadar burada. Senin konuda kalırız. Nasılsa önümüz yazsın. oraya sen ne diyorsun kardeşim? Onca insan buraya nasıl sığar... Bir buçuk göz oda. Karın, kardeşin, çocuklar dam akıyor görmüyor musun? Kuyu suyuyla idare edebilir mi onlar? Buralarda geçin zor Nuri. Kör olayım karnımı zor doyuruyorum. Bak oğlum buna hemen severler mı Şöyle bir çektim mi öpersin Tayinin demesi Rıza dayının şantiye kulübesi varmış öyle mi? Var var olmasına ha. ya. O Rıza dayının değil ki mal sahibinin. Garip orada yatıp kalkar. Ee, Önümüz yaz. ...bir ev tutana kadar ikimiz şantiyede kalırız... ...bizimkiler de burada. Daha yeni tuttum burayı Nuri. Hem elin adamı bizi şantiyesine misafir eder mi? Hay Allah aklım karıştı. Aa, sıkma canını ben konuşurum Rıza dayıyla. Hadi bakalım yak bir cigara. <gülüyor> ne güreş tutardık seninle aklında mı? <gülüyor> <gülüyor> vah benim kadersiz başım. vah. <gülüyor> Hayır bak sen de bir oğlum sayılırsın üzme beni Anlat olup biteni Ali'nin niyeti nedir Vallahi Hafize abla bir kondu kiraladı Şimdi patates soğan bir şeyler satıp geçinip gidiyor Geçiniyor ha bu nasıl geçinmektir peki Bulgurlu tarhanasını ben gönderiyorum Haçlık bile gönderdim ona Oğlum etme eyleme ana yüreğiyle oynama Sefilliğe mi düştü Ali'm düştü de onur edip gelemez mi köye Hadi kara gözü tahirim, anlat da dinlesin halan. Büyük şehirde geçim zor, doğru. Yazın daha iyi di işleri, kışın zor tabii. Eminenin anası kalkıp İstanbul'a gitmemi ister. Başka da, da bir kelim kalmadı zaten. İstanbul'a gitmek mi? Kendi başına öyle mi? Ne yapayım oğlum? Gidersem odunu elime alıp önüme kattığım gibi getiririm Ali'yi. Of, of dertli başım of. Hafiza bana sorarsan hiç gitme. Neden? Söyle neden Söyleyemem söz verdim söyleyemem Söylemezsen sana hakkımı helal etmem Tövbe helal etmem şey hala Ali galiba Çatlatma insan oğlum Bir kız var çorapta çalışır Galiba ona gönlünü kaptırdı Karatalim Şimdi ben nerelere gideyim Hangi davurayım vurayım kendimi ne günahım vardı da bu çileler geldi başıma Of Of Sakin ol hala dünya yıkılmadı ya Yıkıldı oğlum yıkıldı ki Hem de paldır küldür Ben nasıl insan içine çıkarım şimdi Ne derim ne derim Bak istersen bir mektup daha yazarız Ama kalkıp oralara gitme Bu iş mektupla olur mu artık Hayırdır akşama bu saatinde kim ola Kim o Benim Hafize ben Zekiye Emine'nin anası gördün mü başımıza geleni Kötü haber tez yayılırmış Geldim anacığım geldim Buyur bacım buyur Geçsedir otur şöyle buyur. <gülüyor> Hoş gelmişsin Allah öpeyim El öpenlerin çok olsun oğlum Senin de burada olman iyi oldu doğrusu ee, Sen nasılsın İyi misin Hafize Hiç iyi değilim Zekiye şu dizlerimin ağrısı... Diz ağrısı geçer... Gönül ağrısı olmasın yeter ki... Güzel konuştun... Tahirle konuşuyorduk... Benim de gözüm yollarda... Ee, i̇nşallah iyi havadisler getirmiştir... Nasılsın iyi misin oğlum? Çok şükür hala... Kızımızı büyütüyoruz işte... Maşallah nur topu gibi... Nur topu ki ne nur topu? <gülüyor> Sözü dolaştırmayacağım... Hafize... Emine'ye haftaya görücü geliyor... Deme. Karşı köyden efendi bir delikanlı Tarlası bağ var e Ne bilmem ki Şey Ali'me bir mektup daha yazalım diyordum Bu kaçıncı mektup Hafize Kara gözlüm Eminem'in bir şansı bu Bizim köyden kısmeti kapandı malum Ali'den de umudu ha kesti ha kesecek zaten Hayırlısıyla onu bir baş göz etmek isteriz Bunca yıllık can komşuyuz seni ezip geçmek istemedik Varıp bir haber vereyim dedim Ay ana sağlık ne desem Ne desem bilmem ki Bir mektup daha Hiç yorma kendini hiç yorma Bunca aydır anasına üç kuruş göndermeyen oğul Mektubumu dinleyecek Ne diyeyim şansım kötüymüş İstemez miydim Oğlum yanı başımda olsun omuz versin işe güce sahip çıksın Birileri aklına çeldi işte Çokluk aç yatar aç kalkarmış ...kirada oturmak kolay mı? Oğlan kapıda beni bekler. Zifir karanlık olmadan evin yolunu tutalım. Sakın bana gücenme Hafize. Kusuruma bakma. Of! of. Gördün mü Tahir'im? Şimdi güleyim mi ağlayayım mı? Al şu kalemi kağıdı. Al şu kalemi kağıdı... ...bize yine de bir mektup yazmak düştü. Yazalım Ali, ye. Haber verelim de... Varsın gerisini o düşürsün. Kardeş sarı patates kuru sor. Sarı patates kuru Fabrikanın yarısı boşaldı. Leyla görünmedi. İşe gelmedim yoksa bizimki? Nereden benimki oluyor? Daha kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ama biliyorum. O da beni görmek ister işte Son patates Ne soğanın patatesi ya <gülüyor> Leyla e, Leyla hanım e, Benim ben Karpuzcu hali Selam Nerelerdesin kaç zamandır Köye döndün sandık e, Kim köye döndüm sandı? Bizim kızlar canım Geçen sözüm geçti de ...karpuz mevsimi bitti, Ali gitti diyorlardı. <gülüyor> Sokakları dolaşıyorum işte, ne yapayım? Şey Leyla... ...seni göresim geldi. Vurarsın diye çok bekledim. E, eskiden uğrardın. Mesailer var, işlerimiz yoğun. Hem artık yerleştin eve. Nasıl, rahat mısın? Evet, Rahatlık da değil, ne ola ki? Bilmem, rahat sayılırız işte. Biraz daha para kazanınca... ...daha iyi bir yere çıkarım diyorum. Hem... hem ...hep... hep... Böyle yani bekar kalacak değiliz. Bizim de evet güzel bir evimiz Ocağımız olacak. Biz de çocuk çocuğa karışırız Öyle değil mi? Tabi. İnşallah hepsi olur. Neden olmasın? Bak. Ee, ne var elinde? Niye ne uzattın öyle? Yüzük. <gülüyor> evet. yüzük, yüzük. Ne yüzüğü bu böyle? Nişanlandım. yazı evleniyorum. Olmaz. Olur mu öyle şey? Sen... sen... A, a, ama... Niye şaşırdın? Öyle sevinmedin mi? Sevinmiyorum tabii. Sevinmez miyim? E, hadi iyi akşamlar. A, annem diyor ki... ...bir sıkıntısı olursa çekinmeden... ...eve uğrasın. He. Ayşe! Ayşe bilmeyin! Ayşe Ya Ali ağzını bıçakları açmıyor Gören dünya başına yıkıldı sanır Hadi Hadi iç çayını iç oğlum ah, şu pencerelere naylon çak dedim sana Bak üfür üfür esiyor ah, Bozma moralini be oğlum Bozma her şey düzelir inan bana Düzelicek ne kaldı ki Rıza dayı Kızma ama Ali Adı Leyla mıydı o kızın hı hı. Kızcağız hiç ümit vermemişti sana sen kendi kendine gelin güvey olmuşsun İnsan böyle şeyleri ta baştan belli eder Eder ki kızcağız başkasına söz vermesin Öyle iyi bir kızdı ki dayı Bu evi bile o buldu bana Doğru Yan yana gelip bir çift laf etmedik Ama sanki onun da bende gönlü vardı Fabrik önüne hep gelir konuşurdu benimle Hatta arkadaşları eleşirdi onunla Ne genç kız Belki önceleri onun da gönlüne ufak bir ateş düşmüştü Sen onca zaman açılmayınca Ah, iç çayını iç iç ha ah, peki. peki Ya Emine Emine artık beni ister mi Zadayı. Demez mi bunca zaman aklın nerelerdeydi diye Belki de demez nereden belli Hadi gel beni dinle dönelim köye Önümüz bahar Dere boyunu düşün Yeşil tarlaları düşün Hafize kadın işleri düzeltti Öyle yazıyor diyor ya Tahir Toprağına sahip çıkarsın işleri büyütürsün Kendi kendinin beyi olmak gibisi var mı Bak Tahir'e akıllılık etti Eğer o çocuk olmasıydı perişandı Tahir'i Çocuğun sevinciyle kendini kurtardı Yalan mı? Doğru Doğru Öncelere çok hoşuma giderdi bu tren sesi Son treni bekler Öyle uykuya dalardım <gülüyor> Ninni gibi Şimdi <gülüyor> Şimdi içime hüzün çekiyor tren geçtikçe Dünyada kimsem kalmamış gibi kederleniyorum Yazacak mısın mektubu he? Şey Önce anama yazsam diyorum Kararım karar desem Emine görücüye çıkmasın desem Biz dönüyoruz desem İyi ya ne duruyorsun al kalemi kağıdı başla hadi Tahir Tahir oğlum Dur ele beni bekle Sen misin Hafize Ana Niye öyle koşturuyorsun hayırdır? Müjde oğlum, müjde Tahir'im. Ali dönüyormuş. Deme. Şimdi mektubu koşturdular. Bir güzel okuttum hem de dört kere okuttum. Gel gel şöyle duvar dibine gel. Diyor ki Emine görücüye çıkmasın geliyorum. Ah Tahir'im şimdi ben ne etsem Bana bir akıl. Sakin ol Hafize Ala, sakin ol düşünelim bir. Elbet bir kolayını buluruz. Sana kaçırsak mı Emine'yi? Biz mi? Biz mi kaçıracağız? Bak biliyorsun görücüye çıkıp söz kesildi mi iş zor. Mahkemelik oluruz Allah Ama daha söz kesilmedi. Öyle kesilmedi. Ee ne diyorsun? Niye öyle dalıp gittin hala? Hmm, senin Fatma. Senin Fatma bir uğrasın zekiyelere. Desin ki Hı. Emine ile bir konuşacağım var. Az bize gelsin Sizin evde buluşur Emine ile konuşurum bir güzel Kızım derim durum böyle böyle Anasından babasından korkar Hem Emine'nin elinden ne gelir Öyle değil be oğlum Ben kaçıracağım Emine'yi Ev alıp kapıyı üzerinden kilitleyeceğim Ali geldiğinde Giyinip kuşanıp doğru kız evine Haftasına kalmadan düğünü yaparız Ne dersin Başka çare yok gibi Tamam ben Fatma'yı gönderip Emine'yi çağırtırım. Tahir'im elbet bu iyiliklerin yerde kalmaz oğlum. Hayır dualarım senindir. Koş hadi koş. koş. Hızlı koşamıyorum ki. <gülüyor> Belim ağrıyor hala. İstanbul hatırası. İstanbul'dan bir bu bel ağrısı kaldı bende. <gülüyor> koş. Koş. <gülüyor> Şu yatağı yorganı da denk yapalım Ali tut şunun ucundan Yatak yorgan filan kalsın adayı. Zaten rutubet içinde eh, eh. Nuri eşyaları sana bırakıyorum Kardeşim ister at ister sat ha, Sağ ol Ali kardeş ee, Şey diyordum ki Şu üç tekerlekli arabayı da e, Parasını öderim hani. Para istemez al senin olsun Epey bir patates soğan var Onları da değerlendir Nuri gel şöyle yanı başıma Bak oğlum bizim düştüğümüz hatalara sen düşme Perişan olursun bu şehirde Davulun sesi uzaktan hoş gelmesin Aklını başına topla Rıza dayı kararım He. karardır Oğlum toparlan da çıkalım Treni kaçırırsak halimiz yamandır Bu iyiliklerinizi unutmayacağım Sağ olun ben hazırım dayı Yolunuz açık olsun Soranlara selam olsun Ben denize gidemem yol yok mudur karadan ben denize gidemem yol yok mudur karadan beni yare kavuştur yeri göy yaradan beni yare kavuştur yeri göy yaradan Törede vardı böyle el kızını odalara kilitlemek tez bırak emine mi? Emine, kızım sen pencereden uzak dur. El kızımız ekiyek kadın el kızımı. Senin kızım benim de kızım Hem onu kilitlemedim ki Oturup güzel güzel konuşuruz burada Aman komşular evet. Aman aman evet. gördünüz mü başımıza gelenleri evet. Hiç böyle şey işittiniz mi Gördünüz mü Kızımı kaçırdı bu hafize oy. <gülüyor> oy, oy, oy, oy, oy. Zekiye kadın Ayıp ayıp bunca insanın karşısında Kızını bugün misafir ettim o kadar Ne var bunda e doğru. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, hafize, hafize aç kulağını da beni dinle. Kızımın kısmetini söküp atma. Akşama görücü gelecek. Aman haber sol gelmesinler. <gülüyor> Alim ha geldi, daha gelecek. O zaman biz çalacağız kapınızı. Bravo! bravo, bravo, bravo. Kınalı koçlar kestireceğim. ...üç gün düğün kuracağım kızına. Ziraattan kredi çıkartın başın göğe erdi. Hemi bu ne tafralar, tufralar böyle. Gene de çıkartacağım krediyi. Hemi de avuç dolusu alim bir gelsin, öteki talihi de adam edeceğim. Hafize aklını başına topla. Ali mallar seni jandarmaya veririm. Sürün sürün süründürürüm. <gülüyor> Jandarmalık ne iş etmişiz ki biz kafamızı örttük. Emine kızımla dereden tepeden konuşuruz. Duydunuz mu komşular şunun dediğini? Ya. Kızımı kandırıp hapsetti evine kısmetini çalacak. Emine'nin kısmeti ali'mdir. Kara gözlü oğlumdur. Herkes bilir bunu. O kara gözlünün aklı neredeymiş imiş peki şimdiye ya. kadar? Söyle de işitsin millet. Ya. Oğlum bir cahillik ettiyse kötülüğünden mi? İstanbul'lara para kazanmaya gitti. Evet öyle. Evet. Evet. Tez kızımı bırak. Bak Hafize jandarmaya gitmeden kızımı bırak Anam ben ne jandarmalık ettim Kızın özlemiş beni gelmiş yanıma Kes kızımın yüzünü gösteresin bana Emine Emine kızım çık gel anacığına Az önce ayran içti uykuya daldı Hafize Hafize ha? babası Ay. geliyor koşturarak Açılın açılın bakayım Adıyla sarıyla deli Emin derler bana Taş taş üstünde komam. Ev ev yanında barındırmam Kimmiş bu eceline susayan yiğidi Kimmiş e, Hafize Hı. kadın Emin Efendi amca e? Emine ile oturmuş konuşuyorlarmış Zekiye hala sinirlenmiş de Eee Ne varmış bunda Koca kadın mı kaçırmış kızı mı yani Yok be amca Hı. Köylüyü bilmez misin Emin Efendi, Emin Efendi. Hafize kızıma hafz etmiş dışarı salmaz Ne bağırıp duruyorsun kadın kulağımın dibinde Hafize Kadın'dan ne kötülük geldi şimdiye kadar bize Bu patırdı hep senin başının altından çıkıyor Ben şimdi ne yaptım ki Emine Efendi Ben seni bilmem mi Kırk yıldır başımın etini yiyen sen değil misin Hafize Kadın Hafize Çık da anlat bana olup biteni hadi Emin ile oturuyorduk Emine Efendi ee? Birden ne oldu anlayamadım İyi, iyi. oturun oturun Aa, Kızıma iyi bak Sonrasına karışmama Sen merak etme Emin Efendi o benim de kızım ha. Emin Efendi Sen ne yapıyorsun ha. Akşama kıza görücü gelecek Eee ne yapalım Habersal gelmesinler Babası hastalandı aniden dersin Hadi düş önüme Millete rezil ettin beni Bravo. Bravo. Bravo. Aziciler gençler horona aydın? İki, üç, öyle. Ha, ha, ha, ha. ha. o yaşlı babasından? İstedim ne mi o yaşlı babasından? Dedi bana sen kimsin? Hemen çekil karşından. Dedi bana sen kimsin? Hemen çekil karşından. Uy İşte böyle Hatırlıyor musun benim düğünem Tahir kardeş Gel beni dinle tutalım İstanbul'un yoluna he? Hatırladın mı e, Sus aklıma getirme için bu tuhaf oluyor Bizim Nur aklıma takılıyordu Şimdi ne yapıyor acaba Merak etme merak etme Yakında elinde bovul Caminin önünden girer köye Aşk olsun şu an Olmasaydı yapmıştım ben Tahir Hafize ana tarlaların idaresini sana bırakacak. <gülüyor> İsterse yine ona kredi çıkarırım diyor. Hmm. Öteki köylerden gelip anana akıllanışırları. Hmm. Bir yol göster de biz de alalım kredi derler. Aklıma geldikçe utanıyorum. Rıza dayı! Rıza dayı afiyet olsun. Bizim dayı Emin Efendi ile koyu sohbete dalmış. Nesbelli senden bahseder. <gülüyor> Rıza dayı! Rıza dayı şuraya bak! Yokuşa yokuşa! <gülüyor> Nuri! Al Noru ya, kardeşim Ali. <gülüyor> oh. düğüne Aa. yetişemeyeceğim diye öyle foktum ki. <gülüyor> Temelli mi döndün Noru? Temelli tabii. Gurbet bize göre değil be kardeşim. ekmek aslan lazım Al, Hepsinden akıllı çıktın sen. İyiden i̇yi deniye perişan olmadan döndün geldin. Aferin oğlum. Ah, benim halimi görüyorsun. Onca yıl hmm. adam olsam ben olurdum ah oğlum. Şimdiden içime sıkıntılar şeker Yarın tamam. öbür gün geri döneceğim diye Ali'nin bıraktığı soğanı patates sattım Evin kirasını zor dedim. Sonra Ne? Eh, lafa daldık kutlamayı unuttuk Ali kardeş uğurlu olsun Allah bir yastıkta kocasın. Sağ olun sağ olun ol. eh, Böyle oturmak töreye uygun mudur Öyle böyle düğün görmedim ben Şu bavulu taşımaktan da kolum koptu Gözüm görmesin Hey gençler! Bu ne uyuşukluk? Çal dayı, çal! <gülüyor> <gülüyor> ah! Haa! de kızını o yaşlı babasından İsterdim de kızını o yaşlı babasından Geldi bana sen kimsin Çekil hemen karşımdan Dedi bana sen kimsin çekil hemen karşımdan Hay! Hay! Ali kardeş... ...böylece sen de dünya evine girdin. <gülüyor> Ali... ...düşünüyorum da... ...az kalsın çakların arasında... ...ezilip gidecektik. <gülüyor> Her neyse... ...keyfimizi bozmayalım şimdi. Tahir... ...şu yüreğimde sanki bir serçe oynar. Pel, pel, pel ...oynaşır ki... ...durdurak bilmez. Ne de güzel anlatırsın şu serçeyi. Hele... Bir daha anlat şunu. Derim ki... ...yüreceğimin içinde bir serçe... ...usul usul oynaşır. Pır pır pır. Bir o yana vurur usulca. Bir bu yana. Bir o yana. Bir bu yana. Usulca. Öyle ya. Usulca